dediğimiz zaman yani mürciyeler amel imandan cüz değildir biz bunu beyan ettiğimiz zaman mürciyelerin hakidesini anlatırken bu aslında tam mutahakkık bir cümle değil Nasıl? çünkü e, biraz aslında lazım mezhep de değil şöyle bu yani e, mürciyelerin amel imandan değildir tipindeki sözleri aslında zahiri amellerdir ama biz mürciyelerin akidesini anlatırken, amel imandan cüz değildir diyorlar. Bunlar amel imandan cüz değildir diyoruz biz. Biz böyle dediğimiz zaman karşı taraftan şu anlaşılabilir. Sanki mürciyeler amelin hiçbir tanesini imana sokmuyorlarmış gibi anlaşılabilir. Halbuki durum böyle değil. Durum durum bundan ibaret değil. Çünkü mürciyelerin çoğunluğu büyük bir kısmı ameli şey kalp amellerini imana dahil etmekte. Biz mürciyelerin akidesini anlatırken amel imandan cüz değildir diyorlar şeklinde anlattığımız zaman bu amelin amel lafzının altına amel lafzının müsemmasına amel lafzının manasına zahiri ameller de girer kalbi ameller de girer. Biz mürciyeler ameli imana sokmuyor deyip de ortada bıraktığımız zaman şu anlaşılabilir insanlar tarafından şu anlaşılabilir ki anlıyorlar böyle de anlıyorlar yani sanki mürciyeler kalp amellerine de kalp amellerini de İslam'a şey imana sokmuyorlarmış gibi anlaşılabilir bu hoş bir şey değil şimdi gerçi özellikle Türkiye ortamında biz amel dediğimiz zaman insanların aklına ilk gelecek şey zahiri amel olduğu için pek bir sorun olmuyormuş gibi görünebilir ama Halbuki bu şu an yapılan ortam yani şu anki makam ki bu makamdan kastımız biz şu an bunun ilmini okuyoruz. ilmi ders yapıyoruz. Ve fırkaların görüşlerini beyan ediyoruz. İşte bu makamda bu şekilde cümleler kullanmak hoş değil. Yoksa belki Türkiye'de mürciyeler amel imanı ameli imana sokmuyor dediğin zaman belki herkes bunu zahiri amel olarak anlayacaktır. Ve bir işgal olmayacaktır belki ama ne olursa olsun biz lafızları bile e, makamında kullanmamız gerekir. Anladın mı? O yüzden burada tafsil burada amel imandan cüz değildir derken şu tavsili yapmamız lazım ilmi ortamda. Çünkü çünkü makam ve ortam değişebilir. Eğer makam ve ortam avama bir şeyler anlatmak makamıysa ve bu makamda da mürciye fırkası geçiyorsa ve onun akidesini beyan etmeye ihtiyacı hissediyorsan, mürciyeler ameli imana sokmuyor dersen belki avam sadece bununla zahir amel anlayabilir ve sorun olmayabilir. Ama özellikle ilmi ortamlarda ve ilim talebesinin yapması gereken ve ilim talebesinin tahkik etmesi gereken ve kendi zihninde bilmesi gereken ve ilmi ortamlarda da anlatması gereken şudur. Mürciye amel imandan cüz değildir der ancak, Buradaki amelden kasıt kalbi ameller değildir. Çünkü mürciyelerin cumhuru, eğer tabir sahihse %99'una yakını kalp amellerini imana ne yaparlar? Dakil ederler. O yüzden biz bunu bir makamda belirttiğimiz zaman ikinci makamda tavsiye gitmemiz gerekir. İlk makam deriz ki mürciyeler ameli imana sokmuyorlar ama bu amelden kasıt zahir ameller. Ancak kalbi amelleri gelince mürciyenin cumhuru kalbi amelleri imandan sayarlar. Tamam. <gülüyor> mürciyenin cumhuru dahi böyledir dedik. Ancak işte sadece mürciyelerden Cehm İbni Safvan ve Muhammed İbni Kerram yani İbni Kerram ve bu ikisine muvaffakat eden şaz kalmış kimseler hariç. Bunlar tamam kalp amellerini imana sokmuyorlar. Bunlar çok küçük Taifedir. İşte Cehmi ibn Safvan, Muhammed ibn-i ve bunlara tabi olan bazı kişiler. Ama Mürciye ki Ebu Hasan el-Eşhari makalat-ül zikreder. Mürciye fırkası 12 gruba ayrılmıştır der. Ve bunların, bu grupların çoğu büyük bir kısmı az önce saydıklarımız hariç kalp amellerini imana dahil ederler. Tamam. Şimdi ben sana şöyle bir soru sorsam. Sen hocasın, ben talebeyim veya ben avamım vesaire. Sana şöyle bir soru soracağım. Sen bana nasıl anlatırsın? Ahî müjdeler ameli imana dahil ediyorlar mı? Duyuyor, duyuyor, dahil e, ediyorlar abi. Çünkü şöyle dersin, tavsil var. Değil mi? Tavs He, tavsil var. Hangi ameli kastediyorsun? Bilmek. Heh. Hangi ameli kastediyorsun? Eğer kalp amelleri ise evet, kalp amellerini ne yapıyorlar? Allah kalp amellerini imandan sayıyorlar. Tevekkül olsun, Allah'tan korkma olsun, Allah'a sevme olsun. ha? Evet, Bunları evet. ne yapıyorlar? Amellere dahil. Ama zahiri ameller kasıtsa, zahiri amelleri imana saymıyorlar. İmandan Cumhurun saymıyorlar. Tamam. Bu cumhurunun görüşü böyledir. İşte Cehmi İbni Safvan, Muhammed İbni Keramesi, Cistani ve bunlara tabi olan bazı kişiler hariç. Bunlar kalp amellerini dahi imana sokmuyorlar. Bunlar mürciyelerin aşırılarıdır. Tamam. El-Eci, Semerkant, Bağdadlı bunlara Tabii bunlar cumhurun arasındadır bunlar. Yine Ebu Hanife vesaire bunlar kalp amellerini imana dahil ederler, tamam? Çünkü bak mesela işin sonu nelere varıyor? Yani kişilerse ki e, mürceler ameli imana dahil etmiyor. Şimdi yani Ebu Hanife Allah'tan korkmayı imandan saymıyor ama, değil mi? Sonuç bu çıkar. Hamad bin Ebi Süleyman gibi bu alimler Kalp amellerini imana dahil etmiyorlar mı? Bülak hissediyorlar. Demin de belirttiğimiz gibi mürjelerin cumhur ediyor. O yüzden burada ee, ilmi bir cümle kullanmamız lazım, doğru bir cümle kullanmamız lazım. O da mürjelerin cumhurun kalp amellerini imana soktukları yönünde, tamam? Bu birinci dikkat etmemiz gereken nokta, bu fırkaların görüşleri arasında, tamam? İkinci nokta. Şimdi bazı insanlar ne zannediyor? Zannediyorlar ki selef ile mürciye arasındaki bu ikinci nokta tabi. Dikkat etmemiz gereken. Selef ile mürciye arasındaki farkın yani arasındaki niza'ın arasındaki farkın, arasındaki çekişmenin sadece azalarla amel e, azalarla amelle alakalı olduğunu zannediyorlar. Halbuki bu galatahı yani bu hata. Bilakis aralarındaki niza aralarındaki çekişme Dille ikrarda da var, kalb ile tasdikte de var, kalp amellerinde de var vesaire. Çünkü biz bu maruf görüşleri ne yaptık? Hepsini zikrettik. Mesela biz mürcielerin görüşlerini zikrederken, mürcielerle ehl sünnetin arasındaki fark sadece azalarla amel mi? Yok. Değil mi? E, kalb ile tasdikteki meselelerde fark var. Dille ikrardaki mevzularda fark var kalp amellerinde fark var vesaire. O yüzden bazı insanlar zannediyor ki selef ile bunlar arasındaki niza sadece zahiri amellerle alakalı ama durum böyle değil. Tamam mı? Bu ikinci nokta. Bu fırkaların görüşleri arasında zikretmemiz gereken dikkat etmemiz gereken ikinci nokta. Şimdi üçüncü nokta selef ile mutezile ve hariciler arasındaki yani selef ile yani bir ne var? Mutezile var ve hariciler var. Bunlar aynı görüştüler hemen hemen. Bunlar ile yani Mutezile ve hariciler ile selef arasındaki fark, selef arasındaki ihtilafın hakikati şudur. Bir kere hepsi iman. Buraya çok burası çok önemli. Özellikle selef ile Mutezile ve hariciler arasındaki farkı bilmek noktasında bu üçüncü nokta çok önemli. Çünkü maalesef bazı ilim ehli dahi Hatta büyük alimler dahi bu meseleyi karıştırmış ve karıştırdıklarından dolayı ehli sünnetin imandaki tarifini, imandaki akidesini yanlış anlamışlar ve ümmetin önüne kendi anladıkları şekilde serdetmişler. Tamam? O yüzden bu noktaya dikkat edeceğiz. Diyoruz ki selef ile hariciler ve muhtesil e, hariciler ve muhtesil arasındaki fark, ihtilaf. Bu ihtilafın hakikati şudur. Bunların hepsi, yani selef, mutezile ve hariciler, bunların hepsi iman ne diyor? Söz, amel ve itikattır. Burada ne? İttifak halindeler, tamam. Ancak selef ile bunlar arasındaki fark meşhur, açık ve maruftur. Bunlar iman, söz, amel ve etikat diyorlar ama bunlar arasındaki fark, bunlar arasında fark mevcut. Selefle bunlar arasındaki fark mevcut. Bu fark çok zahir, açık, ma'ruf, meşhurdur. Harici, mutezile ve bunlar gibi bidatçılara göre iman nedir? Ahi? Tek bir şeydir. Bu Hı -hı. tek şey, iman tek bir şeydir. Yani iman ne manada tek bir şey? Şimdi, bu tek şey, şimdi diyorlar ki bunlar, iman, <gülüyor> iman tek şeydir. Hı? Bu tek şey, üç şeyin yani söz, amel ve itikadın toplu halidir. Tamam? Şimdi bunlar amel, itikad ve sözdür diyorlar iman ama bunları tek bir cüzmüş e, şeklinde ele alarak diyorlar ki iman tek bir şeydir. Yani iman, yani evet. iman, yani diyorlar ki iman tek bir şeydir. Bu üç şey bu üç şeyin yani söz, amel ve itikadın toplu halidir. Bir kısmı zail olursa giderse hepsi ne olur? Hepsi zahil olur gider. Anladın? Her kim ameli veya sözlü bir vacibi veya farzı terk ederse mümin değildir. Halbuki ehl-i sünnet ne yapıyor? Ehl-i sünnet amel, şey iman, söz, amel ve itikattır derken bunları cüzlere bölüyorlar. Bunların hepsi tek bir şeydir ve cüzlere ayrılmaz demiyorlar. Bilakis cüzlere bölüyorlar ki bunu zikreden zaten Nebi Sallallahu iman Vesselam'dır. yetmiş küsur şubedir vesaire. Diyorlar ki Ehl-i Sünnet gitmesine göre imandan ne yapar? İmanda eksilme olur. Yani bazı cüzler vardır ki imanda terki küfürdür. Bazı cüzler vardır ki terki büyük günahtır. Bazı cüzdeler vardır ki terki zarar vermez. Tamam. Heh. İşte o yüzden harici mutezile ve bunlar gibi ehli sünnete muhalefet edenlere göre iman tek bir şey. Ancak bu şey üç şeyin oluşumundan bir araya gelmiş ve tek bir şeyden ibaret olmuş. Bir kısmı zail olursa hepsi gider. Yani her kim ameli veya sözlü bir vacibi farzı vesaire terk ederse mümin değildir diyorlar. Bilakis haricilere göre nedir bu bu insan? Kafir. Mutezilelere göre fi menziletin beyne'l-menziletin. İki yol arasında nedir? Bir yoldadır. O yüzden Ehl-i Sünnet diyor ki iman cüzleri ayrılır. Bu cüzün gitmesiyle Bizi bu kişiye bakarız. Eğer bu kişinin terk ettiği veya kendisinden gittiği cüzün mahiyeti nedir? Eğer bu cüz mesela meleklere inanma cüzü ise bu insan ne olur? İnanmadığı için kafir olur. Eğer bu cüz Allah'ı sevme cüzü ise bunu terk eden insan kafir olur. Eğer bu cüz Allah'tan korkma cüzü ise bunu terk eden adam, külliyen terk eden adam ne olur? Kafir olur. Eğer bu cüzü terk eden insan yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmıyorsa bu insanın bu insanı icma enneyh dinden çıkarmaz. Vesaire. Biz bunları tavsillendirdik. Eğer bu cüz namazsa evet selef arasında ne vardır bu mevzuda? İhtilaf vardır. Eğer oruçsa evet küfür mü dil mi selef arasında ihtilaf vardır. Eğer haçsa küfür mü dil mi selef arasında ihtilaf vardır zekatsa küfür mü değil mi selef arasında ihtilaf vardır. Ana babaya iyilikse selef arasında icma vardır ki bunun terki küfür değildir ama imanlı kişinin ne yapar? Eksiltir. Tamam bunları anladık böyle. O zaman mürciyelerle şey e, mutezilelerle hariciler selef gibi mukaddime olarak imanı tarif ederler. Söz amel ve itikattır derler. Ancak bunun içine müsemmasına indiğimizde ehl-i sünnet gibi bunu düşünmezler. Çünkü bunlara göre iman artmaz ve ne Eksilmez. İman tek bir parçadan ibarettir. Bu parçada bu şeyin toplamıdır. Ehl-i sünnete göre ise bilakis iman cüzlere ayrılır. Ve herhangi bir cüzün terk edilmesi illa küfür gerektirecek diye bir şey söz konusu değildir. Bu terk edilen cüze bakılır ona göre hüküm konulur. Tabi dedik ki yani bu hariciler ve mutezileler imanı tek bir şey olarak cüzlere bölünmeyen tek bir şey olarak gördükleri için diyorlar ki kişi herhangi bir vacibi farzı vesaire terk ederse sonuç nedir? Haricilere göre kafirdir. He? Dünyada kafirdir deriz. E, mutezilelere göre bu kişi nedir? fi menziletin, beynir menziletin. İki yol arasında nedir? Bir yoldadır. Ancak bununla beraber sonucun, sonucu noktasında yine ne yapıyorlar bu iki fırka birbirleriyle? ittifak ediyorlar. Ne diyorlar? İkisi de bunların, bu tür kişilerin yani farzları ve vacitleri terk eden bu tür kişilerin cehennemde ebedi kalacakları yönünde nedir? İttifak halindeler. Tamam. O yüzden aslında tabir sahihse Muhtezile ya ile... mutezile mi? Şey, muhtezile ile... Menziletin, meynel men menziletin mi? Evet, evet. Ha, i̇ki yol arasında bir yol. İki yoldan kasıtları iman ve küfür yolu. Tamam Diyorlar ki ne bu adam mümindir, ne de ne? Kafirdir. Müminlik yolu ile kafirlik yolu arasında yani müminlikle kafirlik arasında bir konumdadır. Bir isim yok gibi bir şey. Yani bu... O kadar batıl ve safsata bir şey ki yani bir insan ya mümindir yani ya iman onda vardır ya yoktur. İman yok olanın ismi de kafirdir. Tamam ama bunlar diyorlar ki hayır bu adam büyük güneşlediği için imandan çıkmıştır ama kafir mi? Yok. Öyle demiyoruz. Ne diyoruz? Fî menziletin, beynel menziletin. İki yol arasında nedir? bir yoldur. Ama cehennem ahiret noktasında evet haricilerle muhtesirler aralarında ne? ittifak halindedir. Vacibi terk eden veya büyük günah işleyen bir insan ebedi olarak nedir? Cehennemdedir. Şimdi bunları anladık. Peki selef ne diyor? Hani biz bunlarla selef arasında farkı anlatıyoruz ya çünkü bazıları bu farkı karıştırıyorlar ve hataya düşüyorlar. Hatta bu hataya düşen insanlar büyük alimler ve ümmetçe kabul görmüş alimlerde de maalesef bu var. Tamam. Selef diyor ki Bunlar gibi demiyor. Diyor ki Selef bir kısmının zahil olması, gitmesi küllünün yani hepsinin gitmesini ne yapmaz ki Gerektirmez. Tamam. Mesela yoldan ver, eziyet verecek şey imanın cüzündendir. Ama kişi onu yapmadığı zaman o cüz ondan eksilmiştir. Ama o cüzün eksilmesi onun imandan çıkmasına ne yapmaz? Gerektirmez. Ama öyle de cüzleri vardır ki onun terki ne yapar? İmandan çıkarır tamam o yüzden ehl-i sünnet diyor ki bu terk eden kişiye bakılır terk edilen şey Allah ve Resulünün emrettiği dinin usullerinden mesela Allah'a meleklerine Resullerine iman gibi vesaire şeylerin dışında bir şey ise veya terk ettiği sözlü ameli vaciplerden olup da dinin usulleri dışında olan amellerdense kişi imandan külliyen ne yapmaz çıkmaz Tabi bu kişiden mutlak ismi ancak mutlak iman ismi ne olarak? Zail olur. Yani ehli sünnete göre bak buraya da dikkat et. Şimdi ehli sünnete göre fasık bir insan, devamlı günahla iştigal eden bir insan, günah işleyen bir mü mümine mutlak bu böyle bir kişiden mutlak iman ismi ne olur? Zail olur. Tamam mı? Yani mutlak is mümin ismini bu insan ne yapmaz hak etmez. Yani bu iman bu kişiye ne denir? Böyle bir kişiye imanı eksik mümindir denilir. Tamam. Çünkü bak şimdi ee, şimdi tabi burası önemli. Bir defa duymam normal. Şimdi bak sana bir soru soracağım. Aklına ne gelirse direkt söyle. Tamam. Şimdi sen mümin misin? Değilim mi abi. Allah'ın vasfettiği çok Bir dakika sen şimdi... Allah'ın vasfettiği şekilde... Bir saniye... Tamam Akay... Bakın hele... Çağrı yapıldı da... Şimdi e, sen ne dedin? Ben sana dedim ki sen mümin misin? Sen bana ne dedin? Allah'ın vasfettiği şekilde. Allah'ın vasfettiği şekilde. Şimdi ben sana şöyle bir soru sormuyorum. Bak Allah mümin Allah müminleri vasfederken bir vasıfla zikre Mesela onlar müminler ancak şunlardır ki Allah' anıldığı zaman kalpleri ürperir vesaire böyle devam eder ayet. Ben sana şimdi burada herhangi bir ayrım yapmıyorum Aynen. diyorum ki sana. <gülüyor> Sen mümin misin? Çünkü ben sana öyle bir ben ben sana öyle bir ayet getiririm ki Allah en fasık yani Müslümanların müminlerin en fasığı olan kişiye dahi Allah mümin ismini vermiştir Kuranda. Mesela Allah bazı günahlar işleyenler için Kuranda mesela ne der? Mümin bir köle azadetsin der. Doğru mu? Evet, evet. Peki e, bir insan fasık bir köle etse bu ayetin gereğini yerine getirmiş midir? İhtilaflıdır. Ha? Yok, yo, bunda ihtilaf yok. Bunda icma var. Yani şimdi mesela Allah sana bir köle azad ettiği zaman sen fasık bir köle, yani mümin olan ama fasık bir köle azad edemez misin? Yani illa böyle e, takvalı bir köle mi olacak? Böyle bir şey yok yani, tamam mı? Bu maruf yani. olan şey yok mu? Abi? Yani, i̇bare yok mu? Mümin köle Şimdi Allah Kur'an'da mümin bir köle diyor. Tamam mı? Bunda 73 fırka dahi bunda bir ihtilaf yok. Tamam mı? Mümin köleden kasıt kendisinde iman olan bir köle olsun. Yani şöyle yapamazsın. Ben arayayım da böyle takvalı bir köle bulayım. Veya benim kölem takvalı değil. Ah bana bir müsaade et döneceğim sana. bir saniye. Devam ediyoruz inşallah. Şimdi bak. Allah Kur'an'da bir mümin azadet dediğin zaman tamam mı? bunun içine ne yapar? Bunun içine imanın aslı olan bütün müminler ne olur? dahil olur. Tamam mı? Yani ümmetten hiçbirine dört mezhepte ne beş mezhepte ne de diğer fırkalarda, şiilikte, şunda bunda hiçbir kimsede böyle bir ihtilaf yok. Mümin bir köle azadet dediğin zaman bir köle azad edeceksin. Yani aksi halde imanı yüksek e nereden bulabileceksin ki? Ah, elinde bir, hani diyelim tamam mümin bir köle imanı kamil bir köle arayalım. Nasıl bulacağız bunu? Tamam. O yüzden şimdi bak. O yüzden mümin lafzı makama göre değişir. Şimdi o, bu biraz tavsiyeli. Bu ileriki derslerde gelecek. Şimdi bak. Ben sana şimdi desem ki sen mümin misin? Ne dersin? Sor. İnşallah. Eee. He, inşallah dersin diyorsun değil mi peki sende imanın aslı var mı imanın aslı var, i̇manın aslı var şüphesiz peki imanın aslında sen şüpheye mi düşüyorsun ki inşallah diyorsun Allah'ın vasfettiği şeyler olmadı Allah'ın vasfettiği peki imanın aslı noktasında neden inşallah dedin Şimdi dedi ki inşallahın ne? iki kastı var. Bir tanesi kesinlik ifade eden inşallah. Bir tanesi ne? Kesinlik bir tanesi ne? Kendini temize çıkarmama Aslında. adına söylenen inşallah. Şimdi sen imanın aslını kast ederek inşallah diyorsan buradaki inşallah'tan maksat kesinlik ifade eden inşallah olacak. Tamam mı? Çünkü ne? İman şüpheyi getirmez. Şimdi bak Şimdi bundan sonrasına dikkat et. Fasık bir insan. Günah işleyen bir insan. Bu kişiye mümin ismi verilir mi? Bak deriz ki tavsil var. Eğer müminden kasıt imanın aslı ise evet bu insanı mümindir deriz. Yani şimdi biz fasık bir insana mümin diyemez miyiz? Ama bir mümin gibi Şahitimine şey ki oluyor, Ama Allah Azze ve Celle fasık bir köle de mümin dedi. En fasık köleyi de mümin dedi. Hatta Nebi <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem cariye dedi ki Allah nerede? Sırf işte Allah yukarıda dedi diye. Sen de Allah'ın Resulüsün dedi diye ona mümin dedi. İmanın, Bak şimdi, asıl, he, imanın şey. aslı. imanın aslı. Ha, O zaman deriz ki burada fasık bir insana mümin diyebilir miyiz diyemez miyiz? Burada ne var? Eğer tafsil var. Eğer imanın aslını kastedersek evet o mümindir. Tamam? Ama bu insandan biz neyi nefyederiz? Mutlak iman ismini nefyederiz. Anladın mı? Mutlak imandan kasıt ne biliyor musun? O Allah'ın övdü, övdüğü mümin vasfı var ya az önce senin bahsettiğin. Ona işte ona mutlak iman denir. Tamam? O yüzden fasık bir insandan ne nefyedilir? Mutlak isim mutlak iman ismi nefyedilir. Anladın mı? Bak dikkat et. İman ismine nefiyedilir demiyorum. Mutlak iman ismine fedilir Çünkü o fasık Allah Azze ve Celle'nin müminler ancak şunlar şunlardır dediği ayetine dahil mi o insan? Fasık insan. He? <gülüyor> dahil <gülüyor> değil değil mi? Yok fasık bir insan için söylüyorum. <gülüyor> fasık <gülüyor> bir insan Allah Azze ve Celle'nin müminler ancak şunlar şunlardır diye övdüğü vasıfların dahil altında mı? <gülüyor> dahil altında değil. Peki... Mümin, Allah ancak müminler bunlar bunlardır derken biz o fasığı o mümin ismini verebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Yani Allah'ın övdüğü o mümin ismini verebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Ancak müminler bunlardır diyor. Bu fasık insana bunu verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Peki bu fasık insana kafir diyebiliyor muyuz? E, diyemiyoruz. Peki sorulduğu zaman bu insan mümin midir? Mümin ismini verebilir miyiz? Mümin ismini veririz ama mutlak iman, mutlak mümin ismini veremeyiz. Tamam Ahi. Anladın mı Anladın burayı? Böyle bir kişiye ne denir? İmanı eksik olan mümindir denir, tamam İmanı Asın, bu Nasıl? Fasım anlamına bu budur da işte diyoruz ki bak. Büyük günah işleyenlere hariciler ve Mutezileler ne ismi verdi? Hariciler dedi ki kafir, Mutezile dedi ki iki menzile arasında bir menzile. Şimdi Ehli Sünnet de biz bizim şu an anlattığımız olay ne? Ehli Sünnetle bunların arasındaki fark değil mi? Evet. Şimdi biz bu farkı anlatırken diyoruz ki Ehli Sünnet bunlar gibi büyük günah işleyenlere ne yapmaz? Büyük günah işleyenlere ne yapmaz? Kafir demez. Bu türlü kişilerden farz bazı farzları terk eden ondan sonra ee, bazen farzları terk eden, büyük günah işleyen insanlara bu kişilerden, bu kişiden neyi zail ederler? Neyi kaldırırlar? Mutlak iman ismini kaldırırlar. Tamam? Çünkü bak ahiye. Sen bir insana, bir fasa mümindir dediğin zaman dikkat et buraya. Bu mümindir lafzı altına Allah'ın lafız altına diyorum bak bu kişiyi ye bakmaksızın Lafız altına Allah'ın Kur'an'da müminler ancak şunlar şunlar, şunlardır dediği övgüsüne dahil mi bir insan? Bu lafız altına mümindir dediğin zaman dahil. Değil mi? Yani bu da kastedilebilir. Veya e, en fasık bir mümin de kastedilir. Doğru mu? Yani sen bak şimdi düşün bir insan düşün şimdi. Fasık bir insan. Bu insana desen ki mümindir deyip sussan. Şu kişi mümindir. Ama burada hepimiz biliyoruz. 10 kişiyiz mesela. Hepimiz biliyoruz ki o insan fasık. Hepimiz de tanıyoruz. Ve günahlarla meşhur vesaire. Birçok fası da terk ediyor. Şimdi bu insana ben mümindir dersen mesela. Böyle bir cümle kullanıp sussan. Bu mümindir lafzının altına. Allah'ın Kur'an'da övdüğü müminler de girer mi bu lafzın içine? Girer. Yok lafzın içine. Adama bakmaksızın. Ha, ha, bu bu lafızın içine çünkü mümin, mümin, mümin, mümin, evet. M ü M İ ne harflerinden mümin yani. Heh. Fasık bir mümin de girer mi bunun içine? Güzel ha, girer. Durum böyle olunca diyoruz ki bu insana mümin de diyebiliyoruz. Çünkü Allah en fasık insana bile mümin de, demiş Kuranda. Yani nevî sâsîlen bir cariyeye ne olduğuna bakmaksızın sırf iman ettiğini belirttiği için mümin de demiş. Ama bir bakıyorsun ki Allah da başka bir ayette müminler ancak bunlar bunlardır diyor. Şimdi durum ne olacak? Bak şimdi. Diyoruz ki o yüzden müminlikten iki şey kastedilir. Çünkü bunu Kur'an ve sünnet beyan etmiştir. Müminlikten ne kastedilir? İki şey. Ya mutlak iman kastedilir. Buna kamil iman. Tamam. Olgunluğa ermiş iman kastedilir. Buna mutlak iman denir. Ya bu kastedilir? Ya da imandan kasıt imanın aslıdır. Tamam? Evet. Şimdi bu mümin, e, bu fasık olan bu kişide imanın aslı var mı? Var. Peki kamil iman var mı? Yok. Yok. Ha o yüzden diyoruz ki bu kişiden iman lafzı kaldırılır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Neden? Çünkü imanın aslı var. Doğru mu? Evet. Peki Allah'ın övdüğü müminlik ismini verebilir miyiz bu insana? Fasık insana veremeyiz. Ha. O zaman bak durum böyle olunca burayı burayı yakala. Bu insandan, o zaman ehlü sünnet büyük günah işleyen insanlardan mümin lafzını mı kaldırmıştır veya iman lafzını ondan almış mıdır yoksa mutlak iman lafzını mı ondan almıştır? Mutlak iman lafzını almıştır ki mutlak iman, kamil iman ee, Tamam, kamil iman vesaire kastedilir. Tabii bu kemal aralarında derece derecedir. O yüzden diyoruz ki bu kişiden mutlak iman ismi zail olur. Böyle bir kişi, ehli sünnet, böyle bir kişiye ne der? İmanı eksik, he? İmanı... İmanı eksik mümindir der, tamam. Ahirette ise böyle bir insan. Ahirette ise Allah subhanahu ve Taala'nın meşiyeti altındadır. Yani büyük günah işleyen. Bazıdan farzları terk eden bu insanların bu durumu nedir ehl Sünnet'e göre? Allah Azze ve Celle'nin meşiyeti altındadır. Dilerse bağışlar, dilerse ne yapar? Azap eder. E, e, mutezile ve hariciler ne diyordu? Hı? Bunlar cehennemdedir ebedi. Tamam aralarındaki fark bu. Bilakis ehli Sünnet ne der bunlara? Bu insanlar tevhid üzere ölmüştür. Büyük günah işleyen insanlar tevhid üzere ölmüştür ve cennet ehlidir diye hükmederler. Yani sonu bunun cennettir ne olursa olsun. İster cehenneme gitsin, ister girmeden önce şefaat edilsin, ala kulli hal. Sonuç ama sonuç en son nokta nedir bunlar için? Cennettir. O zaman toparlayacak olursak Ehl-i Sünnet ile Harici ve e, Harici ve Mu'tezile arasındaki fark. Harici ve Mu'tezile ehl e, Harici ve Mu'tezile imanı tek bir şey sayarlar. Üç şeyin toplamı olarak tek bir şey sayarlar. Bu üç şeyi zikrederler ama bu üç şey tek bir parça halinde gibidir. Herhangi bir tanesinin zail olması küllünü ne yapar? Zail eder. Ee, i̇man artmaz ve eksilmez vesaire. Ehl-i Sünnet ise bu ki, imanın cüzleri ayrıldığını söyler. Cüzlere göre kişiye değer verir. Ve büyük günah işleyenleri ne yapar? Ebedi cehennemde olduklarını söylemezler. Ama işte muhtezele olsun, hariciler olsun ebedi cehenneme sokarlar. Tamam. Şimdi bak ahiye. Son nokta belki biraz sana karşı gelmiş olabilir. Maalesef her zaman da belirttiğimiz gibi yani Türkiye'de e, Rubbiye tevhidinin bile en baştan anlatılması lazım yani. Bunu söylediğin zaman insanlar kızabiliyor ama maalesef ma bir gerçek yani. Şimdi Rubbiye tevhidinin bile hakikaten e, yeniden işlenmesi lazım. Çünkü insan e, bildiğini zannederse bu tuhaf geldi insana Ya biliyor işte Ruhiyet, bu tuhaf gelebilir bu cümle. Ama ha. ne zamanki bilmediğini Bilmedi. anlarsa Bilmedi. ne zamanki bilmediğini anlarsa o zaman hak verir. O yüzden imanda mesela bu tür şeylerin e, ilk defa duyulması ve normal şeyler bunlar yani tuhaf değil yani ama e, her dönemin, her ümmetin her grubun bir dönemi vardır. Allah Azze ve Celle bir şekilde bu e, durumu dilerse düzeltecektir. Dilerse insanları idare edecektir. Anlatmak bizden. Bak şimdi kakayın. Son şey sana karışık gelmiş olabilir. Bak şimdi iman lafzına Kur'an'a ve sünnete baktığımızda. Bütün naslar buna derhal eder ve bu selef arasında, ehl sünnet arasında icmadır. İman lafzının altına iki şey de girer. Bir, Allah Fası'a da mümin ismini vermiş. Allah Fası'a da mümin ismini vermiş. Çünkü mümin Nedir ahiye? Bak şimdi. Mümin nedir? Türkçe karşılığı. İman eden Hı. değil mi? Ha, i̇man eden. Peki fasık bir insan iman etti mi etmedi mi? Etti. As aksi ona fasık demeyiz. Kafir deriz yani. Ha. E Peki madem ki fasık kişi iman etti niçin ona mümin demeyelim? Şimdi burayı aklında tut. tabii ki mümin diyeceğiz. İman etti diyoruz adama da. E bunun ötesi var mı? E ama bir de bakıyorsun ki Allah Kur'an'da Hakikaten fasılada mümin ismini vermiş. Mümin bir köle azat etsin diyor. Ümmet icma etmiştir ki bir, bir insanın azat ettiği bu köle fasık bile olsa bu ayetin dahili içine girmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle mümin bir köle azat etsin dediği zaman imanın aslını kastetmekte. Yani bir takva bir insan kalbi imanla dolu bir insanı araştırsın, bulsun demek değil bu. Ama başka bir ayete de bakıyorsun. Allah Azze ve Celle müminler ancak şunlar şunlar şunlardır der. Peki Allah... Müminler ancak şunlar şunlardır derken bu özellikleri zikrediyor. Bunlar hangi mümin? İşte mutlak iman sahibi olan, kamil iman sahibi olan müminler. Tamam. Şimdi Kur'an ve sünnete baktığımız zaman mümin lafzından fasık olan mümin de kastedildiği için bazen. Veya e, kamil, mutlak iman sahibi olan da kastedildiği için diyoruz ki. Büyük günah işleyen bir insandan mutlak iman ismi zail olur. Yoksa imanın iman, iman zail olmaz. Mutlak iman zail olur. Çünkü iman zail olur dediğin zaman büyük günah işleyen insana sen kafir demiş olursun. Mümin değilse o zaman kafir bu adam. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd için e, e, yani saat bir sahabeyi tezkiye ettiğinde o mümindir dediğinde Allah Resulü ne dedi? O Müslümandır dedi. Yani şu mu yani? Allah Resulü şunu mu dedi? O onda iman yok. O mümin değil. Yok. Sa, sadın, te, sadın oradaki lafı bu mümindir lafısının içine kamil iman girdiği için o tezkiye babına girmiş oldu. Allah Resulü dedi ki hayır o müslümdür Yoksa o aynı anda da mümindir yani. Tamam ama imanın aslı noktasında o insan neydi? Mümindir. Çünkü bir insan ya mümindir ya kafirdir. Bunun ortası yok. Tamam. Ya, ayet var abi hiçbir bunları sistemize çıkarmıyorum. Ha ayrı. Yani bir insan ya mümindir ya kafirdir. Tamam. Biz bir insan ne bir saslem veya Müslümandır de dediği insan da nedir? Mümindir. Ama mümin imanın neyi var onda? Aslı var. Tamam. İmanın neyi var onda? Aslı var. Yani şöyle bir insan yok. Mümin. Abi, mümin olduk demeyin Müslüman olduk. Ha, mümin olduk demeyin Müslüman olduk deyin. O Müslüman olduk deyin dediğimiz zaman o Müslümanlar yani Allah şimdi Arabiler geldiler ne dediler? Ha? İman ettik dediler. Allah Kur'an'da ne dedi? İman ettik demeyin Müslüman olduk deyin. Doğru mu? Evet, ha. İşte Türkiye'de bu yıllardır işte bu safsata bu batıllık bu Yani artık hangi tabiri kullanayım bilmiyorum. Maalesef insanlar tarafından ehl-i sünnetin akidesi olarak ortaya konmuş He, bu insanlar mümin değildi. E, bunlarda iman yoktu anlayacağız şimdi? He? Nasıl? Şimdi Allah mümin olduk demeyin derken bunlarda iman yok muydu yani? Bilakis onlar müminlerdi. Sadece Allah azze ve celle mümin demelerini yasakladı. Çünkü neden? Mümin lafzının içine ne giriyor ahi? Allah'ın memin için Allah'ın övdüğü o sıfattaki müminler de giriyor değil mi? İşte onlar ondan nef yolundular. Yoksa imandan değil. Çünkü bir insan ya mümindir ya kafir. Erli sünnet akidesi imanda dahi maalesef yıllardır o kadar kötü anlatılıyor ki o kadar eksik anlatılıyor ki baktığınız zaman günümüzde özellikle imanı doğru düzgün bilen bir kişi bile maalesef bir kişi bile bulunamıyor. Nasıl olacaksa bu. Yani talebelik adında bir kişi bile bulmak çok zor. Yok değil, var kardeşler de. Hamdolsun. Ama maalesef genel olarak bak, bazı insanları ayır bunun dışında maalesef imanı doğru düzgün bilen bir kişi dahi tanınıyor. Herkes eksik anlatmış, yanlış anlatmış, yarım yamalak anlatmış, kafasına göre anlatmış, selefin fehmine dönerek an dönmeden anlatmış. Şimdi bu işte müminler iman Ebedeviler iman ettik dediler vesaire. De ki siz iman etmediniz. Bunlar gelecek. Bunlar ileriki mevzular. Ama bunlar neydi? Müminlerdi. Aynı zamanda. Ama ne mağandı? İmanın aslı vardı onlarda. İman daha kemale derece, kemal derecede değildir. Tamam Şimdi bak Kuran'a baktığımızda biz mümin lafzını ve Müslüman lafzını iki türlü buluyor muyuz? şey Mümin lafzını hem fasık mümin için hem de kamil ee, müminler için kullandığını görüyor muyuz? Evet. Görüyoruz. Durum böyle olunca, fasık insana mümin desen olmaz. Çünkü mümin içinde Allah'ın övdüğü müminler de giriyor. Kafir desen olmaz. Olmaz. Mümin değil desen yine olmaz. Çünkü neden Allah en fazla bile ne mümin ismini vermiş, evet. tamam? Şimdi evet. o yüzden diyoruz ki bu insandan mümin ismi. Mutlak olarak zahil olmaz. Ne zahil olur bu insandan? Mutlak iman ismi zahil olur. Tamam. Kamil iman ismi zahil olur. O yüzden bazı alimler şu türlü cümleler kullanmıştır. E, e, Mü'minun. Bu cümleyi ezberlemeni ben senden rica ederim. Tamam. tamam. Arapçasının Mü'minun bi'im. Hiç bilmesem de Arapça sorun değil ama ezberle. Mü'minun bi'imanihi fasikun bi kebiratihi İmanı ile mümindir, büyük günahları sebebiyle fasıktır. İman, i̇manı ile mümindir, günahları dolayısıyla fasıktır. Tamam. tamam Bunu da anladık. Dördüncü nokta. Şimdi selefin cumhuru ile, işte burası çok önemli, buraya dikkat etmemiz lazım. Bunda da maalesef bazı alimler e, bu noktayı yanlış anlamış. Hatta Selefi alimlerinden dahi, yani Selefi alimlerden dahi bu konuyu bazı noktalarda ayırt edemeyenler olmuş. Tamam, buna da dikkat edeceğiz. Bu dördüncü nokta çok önemli. Fıkh etmen lazım senin. Çünkü Allah nasip ederse ileride işte ilmi kitaplara daldığın zaman, meselelere ilmi tahkik etmek istediğin zaman, baktığın zaman bu türlü ince noktalara, tamam mı? Bu türlü ince ayrıntılara dikkat etmen lazım ki, bu ince ayrıntıları önceden yakalaman lazım ki, kitapların içine kaynakların içine girdiğin zaman kafan allak bullak olmasın, mevzular kafanda karışmasın. Zihninde toparlayabil, tamam mı? Heh. Şimdi bu dördüncü noktaya dikkat et. Selefin Cumhur'i ile Hammad bin i Süleyman, Ebu Hanife ve bunlara tabi olanlar arasındaki ihtilafın hakikatine geliyoruz. Bunların hakikati şu akı. Şimdi dikkat edersen biz bu dersin başından beri ne yapıyoruz? Altı görüşü zikrettik ya. Bu altı görüş içinde, ehli sünnetin diğerlerden diğer diğer fırkalardan hangi noktada ayrıldığı, onlara karşı bakış açısı, onlara karşı konumu nedir? Tamam, aralarındaki ince ayrıntılar nelerdir? Bunları beyan ediyoruz, tamam? Bunları beyan etmez halinde diyoruz ki Hamad bin Abi Süleyman dördüncü nokta olarak burası önemli. Hamad İbni Ebu Süleyman olsun, Ebu Hanife olsun ve bunlara tabi olanlar olsun. Bunlar ile selef arasındaki ihtilafın hakikati şudur. Bunlar arasındaki niza'ın, buraya dikkat et. Bunlar arasındaki niza'ın ihtilafın çoğu, yani selef ile mürciyet-ül fukaha dediğimiz ki bunlar Hamad İbni Ebu Süleyman, Ebu Hanife ve bunlara tabi olanlar. Selef ile bunların arasındaki farkın çoğu lafzıydır. Dikkat et. Çoğu İhtilafın çoğu nedir? Lafzıydır. Neden? Çünkü Hamad İbni Ebi Süleyman ki kendisi bu görüşü ilk ortaya çıkaran kişidir. Hamad İbni Ebi Süleyman ve bunun dışındaki kufe fukahaları, kufe fakihleri ve diğerleri Selefin cumhuruna günah işleyen kişilerin yani fasıkların Allah Azze ve Celle'nin vaidi, tehdidi, zemmi altına girdiklerini Söyleyerek Selefe muvafakat etmişler midir etmemişler midir? Etmişlerdir. Doğru mu? Şimdi biz, Hı. tamam bu Hamad bin i Süleyman, Ebu Hanife ve Kufe ehli fukahaları, bunlar mürciyenin fukaha kısmı. Bunlar ehli sünnete, bunlar ehli sünnete büyük günah işleyen veya günah işleyen kişilerin Allah Azze ve Celle'nin tehdidi altında, Allah Azze ve Celle'nin zemmi altında, Allah Azze ve Celle'nin azarlaması altında, Allah Azze ve Celle'nin uyarısı altında olduklarına dair Selefe, Ehlü Sünnet'e muvaffakiyetleri var mı yok mu? Var. Değil mi? Ve yine aynı şekilde büyük günah işleyenlerden ateşe gireceklerin olacağını ancak ebedi kalmayacaklarını söylemiyorlar mı? Evet. Yani ebedi kalacaklarını söyleyerek ehli Sünnet'e muvaffakat etmişler midir, etmemişler midir? Etmişlerdir değil mi? Evet. evet. Heh, heh. Yani büyük günah işleyenlerden de ateşe girecek girecekler olacağını yanacaklar olacağını, ateşi hak ettiklerini, Allah Azze ve Celle'nin tehdidi altında olduklarını bunlar söylemiyorlar mı? Mürciyet-ül fukahalar. Mürciyet-ül fukahalar söylüyorlar. Bunlar ile ehl Sünnet'in arasındaki ihtilafın yani şimdi burayı anladık değil mi? Anladım. O yüzden diyoruz ki ihtilafın çoğu nedir? Çoğu lafzıydır. O yüzden bunlar ile ehli Sünnet'in arasındaki ihtilafın lafsi olduğunu veya çoğunluğunun lafsi olduğunu Mesela İbni Teymi olsun, İbni Ebiliz olsun rahimuhumullah bunlar söylemişlerdir. Hatta İbni Ebiliz rahimuhullah suri lafzını kullanmıştır. Yani ihtilaf nedir? Lafzidir demişlerdir. Bunu söylemiştir. Ancak bak şimdi özellikle buraya dikkat edeceğim. Bazı kişiler ihtilafın yani aralarındaki ihtilafın niza'ın çoğu lafzidir sözünden İbni Teymiye gibi tahkik ehlinin kastetmediği şeyi anlıyor bazı insanlar. Şimdi tamam. İbni Teymiye rahimehullah e, bunlar ile ehli sünnet yani Hamad İbn Ebü Süleyman vesaire Ebu Hanife ile ehli sünnet arasındaki ihtilafın sadece lafızdan ibaret olduğu cümlesini yanlış anlıyorlar. İbni Teymiye'den yanlış anlıyorlar. İbni Teymiye'nin kastetmediği şeyi anlıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Geliyorlar bu meseleyi ictihadi içtihadi mevzular arasına dahil ediyorlar. İki görüşten bir ikini kişi seçebilir. İki görüşten bir tanesini tercih edebilir. İkisi de doğru olabilir. İkisi de hak görüş. Sonuçta bu fıkı gibi ihtilafi bir mevzu, içtihadi bir mevzu şeklinde gibi gösteriyorlar insanlara İbn Taymiye'nin bu görüşünü alarak. Tamam? Yani zannediyorlar ki bu ihtilafın sebebi yani bu ihtilaf lafzi bir ihtilaftan ibaret olduğu için mutlak olarak bir semeresi yok. Yani hepsi aynı kapıya çıkıyor zannediyorlar. Evet. Ve yine zannediyorlar ki bu görüş ve bu görüşü söyleyenler Bak bu görüş ve bu görüşü söyleyenler Selef tarafından zemmedilmemiştir zannediyorlar. İşte bütün bunların hepsi galattır. Bütün bunların hepsi batıldır. Bütün bunların hepsi Selefin mezhebini, ehli Sünnet'in mezhebini yanlış anlamaktır. Selef mevzebe hakkında bu bir galattır. Ve şeyhul İslam rahimallah, i̇bn Teymiye rahimallah anlayamamaktır. Bilakis, i̇bn Teymiye her ne kadar bu lafzî lafzını kullanmışsa da, yani bunlar ile ehl-i sünnet arasındaki ihtilaf lafızdan ibarettir veya lafzî bir ihtilaftır cümlesini kullanmışsa da i̇bn Teymiye'nin kastını anlayamamışlardır. i̇bn Teymiye'nin kastettiği sadece lafzî olmaktan ibaret demek değildir. Bilakis, Manevi ihtilaf nedir? Ahim mevcuttur. Çünkü bunların, bu mürciyet-ül bu görüşü batıldır. Ve selef bu görüşü zemmetmiştir, reddetmiştir. Çünkü Hammad bin i Ebi Süleyman ve ona tabi olanlar, imanın tefadül, yani imanın artılıp eksilmesini, amellerin imana dahil olmasını ve imanda istisna yapmayı inkar etmişler midir, etmemişler midir? Etmişlerdir değil mi? Peki nasıl ihtilaf lafzı olur? Bunlar bununla kitabın bak sünnetin olsun. Sahabelerin ve onlardan sonrakilerin eserlerinin deraret ettiği şeye muhalefet etmişler midir etmemişler midir? Etmişlerdir. Baktığın zaman işte fetvaya İbn Teymiyye'nin bunları görürsün. Bunların her sünnete muhalefet ettiklerini, sahabeden gelen eserlere muhalefet ettiklerini vesaire görürsün. O yüzden lafziden kasıt burada İbn Teymiye'nin mücerret olarak lafızdan ibarettir demek değildir. Tamam? Hı. Selef'in ve imamların bunların sözlerini sözlerine karşı şiddetli bir çok şeyleri vardır. Selef imamların bunların sözlerine karşı şiddetleri, bunların sözlerini zemmetmeleri meşhur ve ma'ruf bir şey. Hı. Ancak Seleften, ancak şuraya dikkat ediyoruz tabi burası çok önemli. Seleften hiç kimse bunlar gibi imanı tarif edenin, böyle söyleyenlerin küfrüne dair bir şey söylememişlerdir. Seleften hiç kimse bu mürciyetül fukahanın, bu sözlerinin, bu sözlerinin küfrüne dair Seleften hiç kimseden ney? bir nakil yoktur. Her kim... Kim seleften bunların sözüne, bunların küfrüne dair bir şey bir şey bir söz hikaye ederse garata düşer. Her kim hikaye etmişse garata düşmüştür, batılı hataya düşmüştür. Bilakis Ahmed bin Hanbel ve başka imamlar bunların tekfir edilmeyeceğini belirtmişlerdir. Hatta İbn Teymiye rahimehullah diyor ki bunların e, yani tekfirine dair söz söyleyen diyor hiç kimse ben bilmiyorum. Bilakis bunların bu sözleriyle küfretmediklerinde imamlar, ehli sünnet ittifak etmişlerdir diyor İbn-i Tamam. Bundan dolayı buradan burada maksat şu. Neden biz bunu söylüyoruz? Bu bapta Kur'an ve sünnetin delalet ettiği şeye muvaffakat etmek na, muvaffakat etmek gerekir. Tamam. Hı. Bizim yani bu en son söylediğimiz noktadan şunu aslında kastımız şu. Kitap ve sünnet neye delalet ediyorsa, delalet ettiği bu şeye muvaffakat etmek gerekir. Kitap ve sünnetin delalet ettiği şeyden lafsi olarak dahi çıkmak, bidat ve dalalettir. O yüzden biz bunu beyan ediyoruz. Yani bunların ihtilafı, lafsiidir sözü aslında şu İbn-i kastı. Bunlar lafız olarak, Muha muhalefet ediyorlar ama lafsi olarak dahi muhalefet bidat ve nedir? Dalalettir. Bilakis bunların zaten ihtilafı lafsi değildir. Manevi ihtilaf dahi ney? mevcut? Ö özellikle de özellikle dahi bu kelam ehlinin bidatına ne yapar? Kapı açarsa ve ümmetin fıskının zuhur etmesine götürüyorsa bu hayli hayli söylediğimiz gündeme çıkar. Çünkü bunlar mesela ameli imandan cüz saymadıkları zaman veya bu itikad ameli imandan düz saymama itikadı. Kelam ehlinin bidatına kapı açıyor mu açmıyor mu? Açım. Açıyor. Yine ümmetin fıskının zuhuruna götürüyor mu götürmüyor mu? Götürüyor. Çünkü bu insana cesaret verir. Nasılsa ben müminin bugün nice biz Türkiye toplumunda özellikle insanlar görmüyor muyuz? Ya nasılsa diye iman ediyoruz Cehennemde de yansak sonumuz ne olacak? C C cennet olacak. Nasılsa hepimiz müminiz. Değil mi? Nasılsa hepimiz Allah'a inanıyoruz, Peygamber'e inanıyoruz. Nasılsa hepimiz müminiz. Sonuçta cennete gireceğiz. Bak bu cesareti alıp da nice fısk işleyen insanlar var. Halbuki bilin bilseler bu insanların bu günahların imana ne kadar zarar verdiğini, kalbi körerttiğini ve sonunda da bu günahlar onları farklı günahlara iterek belki de sonunun kafir olacaklarını bilseler, kafir olabileceğini bilseler, belki de bunu ne yapmazlar? Yapmazlar. Çünkü insan günah işleye işle, işleyişle belli bir süre sonra bu günah onu normalleşir. Hatta belki de öyle bir derece alır ki ileriki dönemlerde artık bu günahı, günah işlemeyi küçümsemeye başlar, basit görmeye başlar. Bu belki ta ki ileriki dönemlerde istihlale kadar, helal saymaya kadar ne yapar, gider. Biz bugün nice insanlar görmüyoruz ya. Aman ne olacak ki ya? Kadınla işte iş yeri iş işim icabı, mesleğim icabı, el sıkışmak zorunda kalıyorum. Ne olacak ki falan? Bunu hafif hafif var. En azsa kalbim temiz vesaire. Bak bunların hepsi tehlikeli. Allah korusun. Hatta bazı kısımlarında imanın dışına dahi ne yapabilir? Günahı küçümsediği için imanın dışına dahi çıkarabilir. O yüzden özellikle bu mürciyetül fukaha